بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئه اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 وكل م らも حدثة ب دا, د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار و بعد محترم كاردشترم السلام عليكم ر ح م ة الله وبركاته اللهم سلام رحمه بركاته وزنزوص كاردشترم بن لبيرج اردن صنجاء اللهم دوصن د ا ر س ا i من زي E, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allah Azze ve Cel le、e, rızasına uygun bir şekilde dinini öğrenen ve dinini yaşayan hayatına geçiren ve insanlara da bunu davet eden ve bunun sonucunda da neticesinde de başına gelen musibetlere belalara sabreden kullarından eylesin. Çünkü yaşadığımız zaman olarak, yaşadığımız yüzyıl olarak Hakikaten ilmi olan ihtiyaç, onunla amele olan ihtiyaç, daveti olan ihtiyaç gerçekten her zamankinden çok daha fazla olmuştur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ilmi hakkıyla öğrenen, hakkıyla yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Evet, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz biz ders olarak İmam Bukhari Rahimahullah'ın, Ahlak hadislerini bir araya getirdi. El-Edeb-ül-Mufret adlı dersini, kitabımızı okuyor idik. Ve bugün itibariyle 716 numaralı rivayetimize geldik. Biliyorsunuz konumuz dua ile alakalı、e, rivayetler idi. En son işlediğimiz hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan ve Numan ibn-i Beşir radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden リヴァイエッディエンネットアー、ウォール・イバーディティン、タ、um ・キャンディセディ、ソンラ・ア・ラハゼ・レジェ・レニン、ガフェル・ソレシア・アトムシンジュ、アイテンダ・ブユルドゥギビ、ウドゥオニ、エステジビレコン、バナドゥア・エディンキ、ドゥアノザ、イジャーベテディム、リヴァイティーラ・アラ・カドゥ、イディス、オナルトゥノロ、リヴァイティンス。 Nakıl İbn-i Yasar şöyle anlattığını işitilmiştir. Ebu Bekir Es-Sıddık ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir şüphesiz ki şirk, rüya sizde karıncanın hareket etmesinden daha gizlidir. Ebu Bekir radiyallahu aleyhi ve sellem dedi ki şirk Allah ile beraber başka bir ilaç tanıyan kimsenin hali değil midir? Resulullah <Gülüyor> aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki gerçekten şirk karıncanın hareketinden daha gizlidir. Sana söylediğin zaman şirkin azını ve çoğunu senden indirecek bir şey göstereyim mi? De ki Allah'ım bildiğim halde şirk koşmaktan sana sığınırım. Ve bilmediğim şeyler konusunda da senden bağışlanma dilerim. Amin. Amin. Kardeşlerim burada geçen kelime şirkle alakalı. manasında tabii ki bu daki şirk burada gösteriş kendini beğenme ve bir başkasının seni övmeni övmesini beğenmektir yani bir başkasının seni övmesinin senin hoşuna gitmesidir ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en hayırlısı olan Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İns peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı olan Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhu'ya bu tavsiyede bulunuyor ve diyor ki ey Abu Bekir, muhakkak ki sizin içinizde şirk bir karıncanın yürümesinden çok daha gizlidir. Bunun üzerine diyor ki Abu Bekir radıyallahu anhu, çünkü öyle bir toplum ki, ki içerisinde シ、e mm e、irk でんじゃ、アボベカ radiallahu anhu、ヘメンシ irkin tanumoni apur、エアラハンラスル、シ irk、アラヒレベラベラ、バシカビル、イラエディンメクデイル、ブンズネ。 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki sizin içerinizdeki şirk, içinizdeki şirk gecedi karanlığında bir karıncanın yürümesinden çok daha gizlidir. Ve sana bir şey söyleyeyim diyor. Bunu yaptığın zaman şirkin küçüğünden de büyüğünden de kurtulursun diyor ve Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya biraz önce biraz sonra okuyacağımız duayı öğretiyor. Hiç şüphesiz kardeşlerim şirk burada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun anladığı şirk türü değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada büyük şirkten değil küçük şirk dediğimiz rıya gösteriş kendini gösteriyor. beğenme manasına getiriyor, kast ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki bunlar bir kimse de methedilecek veya övülecek vasıflar, sıfatlar değildir. Yani bir kimse yaptığı bir ibadeti bir sadakayı, bir zekatı veya Allah için yapılacak hangi ibadet olursa olsun eğer onun Allah rızasının dışına çıkıp bir gösteriş, bir kendini beğenme duygusu girer ise ne yapar? Bu kendisini dinden çıkartmaz ama o anda yapmış olduğu ibadeti ortadan kaldırır. Bir kimse namaza durur diyor ve namaza başladığı zaman niyeti nedir? Allah rızasıdır ama mescitte veya bulunduğu yerde birisinin kendisinin izlediğini fark eder Ve başlar namazını güzelleştirmeye, ruku da daha、e, kıyamda daha fazla durur, ruku da daha fazla durur, secde sinsinde daha fazla durur. İşte onun artık o andan itibaren niyeti değişir ve yapmış olduğu kılmış olduğu namazı Allah rızası için yapmış olmaz. Baştaki niyet her ne kadar ölü olsa da artık niyet değişir ve bu gösterişi riayaya girer ki o da. O anda yapmış olduğu ameli iptal eder. İşte riyad dediğimiz mesele ya da küçük şirk dediğimiz mesele budur ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam birçok kimsenin, birçok Müslümanın bu şirkte vuku bulacağını söylüyor Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam. İlla men rahimarabbi. Allah Azze ve Celle'nin bağışladığından başkası. Bu şirkten kurtulması çok zordur kardeşlerim. Ama burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce hastalığı belirliyor sonra da o hastalığın ilacını veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dua deyip geçmeyin kardeşler okuduğumuz rivayetlerde duanın ne kadar mühim olduğunu belirten birçok rivayet okuduk ve okumaya da devam ediyoruz. Ve burada bu hastalıktan kendini beğenme veya gösteriş yapma veya birilerinin seni ölmesinin hoşuna gitmesi hastalığından ancak kişi kendi nefsini tanıyarak kurtulabilir. Şunu çok iyi bilmeli ki insan ne kadar kemale ererse ersin noksandır kardeşlerim. Hatadan beri değildir. Hatasız olan ya da hata yaptığında Vahiyle Allah tarafından düzeltilen son insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi ve o da 1400 küsür sene önce vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şunu insan çok iyi bilmeli ki Kemal sıfatına sahip olan hiçbir noksanı olmayan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. İnsan ne kadar iyi olursa olsun muhakkak noksandır ve kendisine verilen mal olsun, güzellik olsun, ne olursa olsun bilmeli ki bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin fazlındandır, lütfundandır. Ne olursa olsun çünkü insan kendisini beğendiği zaman tıpkı Karun gibi, Karun İslam'a davet edildiği zaman Allah'a ibadet çağırıldı. Ne dedi? Bu malı ben beğendim. Aklım sayesinde kazandım diyerek böbürlendi, hakkı inkar etti ve yerin dibine batırılanlardan oldu. Ne kadar malın çok olursa olsun, ne kadar evladın malın ne kadar çok olursa olsun asıl bunu verenin Allah Azze ve Celle olduğunu hiçbir zaman unutmamak ve her zaman insanın noksan olduğunu kendi nefsinde kendisinin bilmesi gerekir. Ancak o zaman kalın. O gösterişten, o riya hastalığından, kendini beğenme hastalığından işte o zaman kurtulur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anhuya Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şirk sizin içeriniz içinizde tıpkı bir karıncanın yürümesi gibi gizlidir dediğinde hemen Ebu Bekir radıyallahu anhu Demek ki böyle bir meseleyi bilmiyor. Ve hemen Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü şirk Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etmek değil midir sorusunu soruyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hemen rivayetinde buyurduğu gibi Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki şirk sizin içerinizde küçük karıncanın yürümesinden daha gizlidir diyor. ブーラーク、サマー・ウ <S ess iz lik> アルフィックの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、あなたの時代は、de kardeşlerim eğer sen Allah Azze ve Celle'den korunma dilersen, kendini korumasını istersen Muhakkak ki Allah Azze ve Celle seni korur. Eğer Allah'a sığınırsan, muhakkak ki Allah Azze ve Celle senin ona karşı olan umutlarını hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Burada da zaten ne vardır? Bu gizli şift dediğimiz, küçük şift dediğimiz, bu riyadan, bu kendini beğenme, bu gösteriş sevdasından belasından kendini korumak istiyorsan. öncelikle kendi nefsini çok iyi tanıman gerekir ve bundan Allah Azze ve Celleye sığınman gerekir. Eğer Allah seni korumazsa bundan hiç kimse sizi koruyamaz bizi koruyamaz kardeşlerim. O yüzden bu duayı inşallah ezberleyelim kardeşlerim ve mümkün olduğu kadar bunu devam ettirmeye çalışalım çünkü hakikaten Karıncanın yürümesinden bile gizli olan bu şeyden nasıl sığınabiliriz ancak yansıl、e, sakınabiliriz işte bu duayla. Allahümme inni e'udhu bike min en uşrike bike şeyen ve ana a'lemuhu ve estagfiruke lima la a'lem. Ya Rabbi bilerek sana ki şirk koşmaktan sana sığınırım bilmediğimden de senden bağışlanma dilerim buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ömretine öğrettiği bu duada. Allahümme amin. Evet. Yediz on yedi. Rüzgar estiği zaman yapacağı du'a. Anasayında olanların rivayet edildiğine göre, rüzgar estiği saat estiği zaman, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle du'a derdi. Allahım, rüzgarla gönderilen şeylerin hayrını senden isterim ve rüzgarla gönderilen şeylerin kötülüklerinden de sana sorarım. Amin. Kardeşlerim, bu dualar önemli dualardır. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği dualardır. Ve bir Müslümanın da bu tür, tür, bu tür dualara öğren bu tür duaları öğrenmeye hırslı olması gerekir. Çünkü bu baptla da geldiği gibi. Şiddetli bir rüzgar tarihte bir kavmi helak etmiştir. Hangi kavmi? At kavmini. Allah Azze ve Celle o kavmi ne yapmıştır? Şiddetli esen rüzgarla helak etmiştir Allah Azze ve Celle. Hani daha önceki rivayetlerde bulutların, yağmur, rüzgarın getirdiği bulutlarla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bulutları gördüğünde hemen bir o yana bir bu yana yürüyor. Hemen içi sıkılıyor. Ne zamanki yağmur indirdiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahatlıyor. Ve Ayşe Anamız radıyallahu anh bunu sorduğunda bilemezsin ey Ayşe diyor belki de bu bir ümmetin nedir? Azap edebilir bir helak olmasına sebep olur. Çünkü bir ümmet bundan dolayı helak oldu diyor. Ve bununla alakalı da アリスナートはセナム、シッデテビルズガレスティンデー、アラームインニアスエルカミンハイリマウスレット、ビヒ、ヤラビブルングンデルディシェイン、バン l イルネ。 Aleyhisselam çünkü biliyorsunuz rüzgarın birçok faydaları vardır insanı serinletir ve doğayla alakalı baktığımızda işte bazı pollenleri taşıyarak diğer ağaçların aşılanmasına veya döllenmesine ne olur yardımcı olur daha birçok da rüzgarın faydaları vardır ama Allah nasuyselam wa aoudu bi kemin sherrime ursilet bihi Onun gönderildiği şerden de sana sığınırım diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bir kavmi helak ettiği gibi helak olunmaktan fırtınadan dolayı veya ekini veya bitkileri zarar vermesinden de ne yaparız getirilebileceği her türlü şerden de sana sığınırız ya Rabbi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sselam böyle dua öğretmiştir biz ümmetine.、Et、718 Selamü alaiküm Allahım, şöyle dedi. Şiddetli rüzgar olduğu zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahım, bu rüzgar bitkilere aşılayıcı olsun, faydasız olmasın. Evet, Allah nasıl söyledi yine rüzgar estiği zaman Allahımla laqianla akıymen, yarabbi yani içerisinde、e, bulut yağmurun olduğu, yağmur suyunun olduğu bulutlar gelsin, içerisinde su olmayan Bulutları getirme ya Rabbi diyerek burada ne yapmıştır? Duada、e, bulunmuştur. Yani yağmur yüklü bulutların gelinmesi için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bereketiyle beraber o yağmurun bereketli olması için dua ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet 719. Rüseyara söylemeyiniz. Bu bey、e, radyallahu anh şöyle söylemiştir. Rüzgara sövmeyin, ondan hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüz zaman şöyle edeyim. Allah'ım biz seninle bu rüzgarın hayrını, onda olan şeylerin hayrını ve onunla gönderilen şeylerin hayrını istiyoruz. Bu rüzgarın şerrinden, onda olan şeylerin ve onunla gönderilen şeylerin şerrinden de、işte、sana sığınırız. Amin. Amin. Sakın rüzgara sövmeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La tesubbil riha. Sakın rüzgara sövmeyin. Çünkü rüzgar Allah'ın emriyle esen bir şeydir, bir olaydır. Çünkü lanet ettiğinizde, ona sövdüğünüzde belki de lanetiniz ne yapabilir? Kendinize dönebilir. Eğer diyor ondan hoşunuza gitmeyen bir şey gördüğünüz zaman rüzgarın esmesiyle alakalı... İşte harareti, sıcaklığı getirmesi veya soğukluğu getirmesi veya şiddetli eserek fırtınanın getirmesi ile alakalı bir şey gördüğünüz zaman hemen şöyle dua edin diyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam: Allahum ve inna nes elu ke khaira hadhir riḥ. Yarabı biz bu rüzgarın hayırlısını isteriz, hayır getirmesini isteriz. O hayırı mafih'e ondaki ne varsa hayır isteriz. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た s a i たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち u 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 n ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち l 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、s たちは、私たちは、i たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち y 私たちは、yani işte、m たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、 Ee, bu rüzgarın şer getirmesi, işte fırtına estirmesi veya evleri yıkması, insanları uçurması vesaire vesaire bundan dolayı da ne yaparız? Sana sığınırız. Washarri mefiha, washarri na ursilatbihi onda olan veya onun getirdiği her türlü şerden de sana、e, sığınırız buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tıpkı dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Bu rüzgarsla fırtınayla at kavmini koskoca bir kavmidi helak etmiştir ve böyle bir helaktan da sana sığınırız ya Rabbi. Allahümme amin. 220.、E、Ebu Hureyde Radıyallahu Anh demişti ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Rüzgar Allah'ın istiğanındandır. Bazen rahmetle, bazen de azapla gelir. アメン。 Bazen de insanlara azap getirir. Ve böyle bir şey gördüğünüz zaman, yani azap getirdiğini gördüğünüz zaman, hızlı estiğini, fırtına şeklinde estiğini, zarar verdiğini gördüğünüz zaman, sakın ona sövmeyin, küfretmeyin. Çünkü Allah'tan onun hayırını dileyin. Ve o rüzgarın getirdiği şerden de Allah Azze ve Celle'ye sığının buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Maalesef kardeşlerim, Ee, bu tür rivayetler olmasına rağmen birçok insan, bir çoğumuz, bizler Müslüman olarak maalesef bu tür rivayetlerden gafiliz kardeşlerim, bir habersiz. Yani rüzgar estiği zaman, mesela dua edilen zamanlardan bir tanesinin yağmur esnasında olduğunu biliyor musunuz kardeşler? Duanın kabul edildiği zamanlardan bir tanesi de yağmurun yağdığı zamandır. Yağmur yağdığında insan ne yapar? Bunu bir ganimet bilip Allah'a dua etmesi gerekir. Çünkü duanın kabul edildiği anlardan bir tanesi de yağmurun yağdığı zamandır. Kaçımız biliyor bunu kardeşlerim? Meğer rüzgar estiği zaman, onun hayrını isteyin, şerrinden Allah'a sığının. Kaçımız böyle dua ediyoruz, her anımızda Allah Azze ve Celle'yi anabiliyoruz, bununla Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliyoruz. Halbuki dediğimiz gibi o fırtına ulaşır. O yağmur bir kavmi ne yapmıştır? Helak etmiştir. Bundan Allah'a sığınılması gerekmez mi kardeşlerim? Allah Azze ve Celle hepimize merhameteylesin inşaallah. Evet 723. Abdullah İbnü Zübeyde şu görüntüsü eşittik zaman konuşmadı, babu şöyle dedi: "Bizi Allah'ın Tesbih eder ki, kök görüntüsü onu ham ile tesbih eder. Melekler ondan korulara tesbih ederler. Azat Ar Suresi 10. Sonra şöyle der ki, gerçekten bu kök görüntüsü yeryüzünden şiddetli bir tehlittir. Evet, Allah razı olsun. Evet,、e, Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh, ごくろとするしって、ザマン、そこにいるので、ヨセッビー・ウォル・ラード、ビハムディー、ウル・メラ・イケトミン・ヘフティ、ラッツォレス・オニチンジャーティー・リメシンデ、モハカキ・ラッツ、アラハンティレ、テスビー・ヘデメレクラデ、アラハン・コークスンデン、ウェア・ゴクルトスン・コークスンデン、テスビー・ヘデラ・ーアイー、ロディア・ローン、モハカ Yeryüzü ehli için çok şiddetli bir tehdittir diyor. Abdullah İbn-i Zubeyr、evet. radıyallahu anhu. Kendisi gök gürültüsünü işittiği zaman sahabe ile sohbeti terk eder. Sonra da böyle derdi ki burada ra'at、e, hakiki olarak Allah Azze ve Celle'yi tesbih eder. Şeyh Halbani rahimuhullah kardeşlerim sahihasında、e, yusebbihur ra'adu bihamdihi もはかき rat、はんてなあ、あなたはたすみへだ、rat、そりせ、おん、うちんじゅ、あいて、けれめんん、て fsiru, おららく、どよけ、どらだ、えびのあばす、radiallahu anhumanan、あららら、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そよ、そ、そよ、そよ、そよ、そよ、そ、そよ、そ、そよ、そ、 Bulutlarla görevlidir, bulutlardan sorumludur ve onun elinde ateşten bir sopay veya kılıç veya ona benzer bir şey vardır ki bununla bulutları ne yapar, idare eder ve işte o oradan çıkan gürültü nedir? O bulutları hareket ettirdiği zaman çıkan sesin adıdır. Bunu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Peki bugün. Teknoloji olarak、e, söyleyenler gökyüzünsünün veya şimşeğin işte bulutlar birbirine çarpıyor, elektrik vesaire vesaire. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği raat meneklerden bir menektir. Onun elinde bu menek menek bulutlarla görevlidir, bulutlardan sorumludur. Elinde ateşten bir asa veya kılıca benzer bir şey vardır ki bununla bulutları hareket ettirir ve bulutlar hareket edip ta ki varacakları yere gidinceye kadar ki çıkardıkları sesin adı da rat yani、şey、çıkardığı ses nedir? Budur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve melekler de Allah'ın korkusundan veya bir rivayette diyorlar. E, bu gök gürültüsünün korkusundan dolayı da Allah Azze ve Celle'yi tesbih ederler. Sonra diyor ki Abdullah İbn-i Zübey radıyallahu anh muhakkak ki bu Allah'ın yeryüzüne bir tehdididir. Evet. Allah hepimize afiyet versin kardeşlerim. Evet. 724 Allah'tan afiyet isteyen kimse Evet. Efshat bin İsmail Rabi Allah'ım'dan duayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ebu Bekir es-Sıddık şöyle dediğini duydum. Hicretin ilk yıllarında şu bulunduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Bu sözü söyleyince Ebu Bekir ağladı. Sonra Peygamber Salallahu Alaihi Wasallam şöyle buyurdu: Doğruluktan ayrılmayın çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. İkisi de cennettedir. Yalandan sakının çünkü yalan kötülüklerle beraberdir. Bunların ikisi de cehennemdedir. Allah'tan afiyet isteyin. Çünkü gerçek imandan yakın sonrada afiyetten daha hayırlı bir şey verilmiştir, verilmemiştir. Birbirimize olan bağlılığınızı koparmayın. Birbirimize sırt çevirmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize öfkelenmeyin. İyi Allah'ın kulları. アブバカ、アローアン、アローアソル、サローアリーウィスエルメン、ウェファーンダン、ソンダン、オノン、イリアン、アルムシ、ウェ、ブスズン、デ、アローアソルアススエラン、ボボルンドム、ヤデ、ケン、アヤカウクムシ、デルケン、ウェスナアブバカ、アローアン、アローアメア、バシュー、ケスアハベニン、アローアソル、サローアリーウィスエルメン、 Ölümüyle, vefatıyla ne kadar üzüldüklerinin ve onun yolunda devam ettiklerinin göstergelerinden bir tanesi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Aleyküm ve Sıdkî Doğru söylemeye devam edin ve sürekli doğru söyleyin. Fe innehum al birri ve humâ fil cenne Muhakkak ki doğruluk iyiliklerle. Yani her türlü hayırla beraberdir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Doğru sözlü olduğunuz zaman aynı zamanda iyi bir kişiliğe sahip olursunuz. Her türlü hayırın da sahibi olursunuz. Ve o ikisi yani doğru sözlü olma ve her türlü iyilik sahibi olma muhakkak ki ikisi cennettedir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Doğruluk iyi olmayı gerektirir, iyi hayırlı şeyler yapmayı gerektirir. Ve sakın diyor yalan söylemeyin çünkü yalan aynı zamanda nedir fucur dediğimiz her türlü kötülüğü de beraberinde getirir. Doğru sözlülük her türlü hayri beraberinde getirdiği gibi ve ikisinin cennette olduğu gibi bu ikisinin sahibini, bu ikisini yerine getirenin kişinin cennete gireceği gibi yalan söyleyen kimse ne yapar? kendisinden her türlü kötülük sadır olur ve bu ikisi de cehennemdedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çünkü kişi yalan söylediği zaman ne yapar kötülük yapmaya devam eder ve o da insana Allah korusun cehenneme sokar o yüzden Allah Azze ve Celle'den afiyet isteyin diyor şimdi bir adam Allah Resulüne geliyor sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü アンギドアイディム、ハンギドアイフタールディアソールドンダー、アラハラスヌルアニサラトウスサラアン、セリルラヘルアフォーワルアフィエティフィッドニアワルアーキラー。ハンギドアンズダー、ハンギドアアフィエティンズダー、アラハハエティン、アフィエティンズダー、アフィエティンズダー、アフィエティンズダー、アフィエティエティスダー、アラハンガラスヌルア、アイアラハンラスヌルア、ハンギドアダー、アハウスドンディアドルディンダー、アラハンギドアアアアフィエティエエエエエエエエエエエエエエエティ ve afiyet isteyin. Eğer bir kimseye dünyada ve âhirette afiyet verilmişse muhakkak o kimsa kurtulmuştur. Buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Afın manası günahların silinmesidir, günahların yok edilmesidir. Afiyet ise her türlü hastalık ve beladan selamette olmaktır, berey olmaktır. Allah'tan afiyet isteyin kardeşlerim. Ve burada Dünya ve din afiyetini bir arada zikrediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hem dünyada hem de âhirette selamettik ver dierek. Çünkü bir kulun kurtuluşu iki dünyada ancak af ve şeksiz şüphesiz bir imanla gerçekleşir kardeşlerim. Bu da âhiret cezasını defeder kendisinden yok eder. Afiyet ise kalbinde ve bedenindeki hastalıkları yok eder. İnsanın kalbinde ve bedelinde ne kadar hastalık varsa onları yok eder. Ve insanın da bela istemekten uzak durması gerekir. Biraz sonraki rivayette geleceği gibi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra sözlerine toplumu ilgilendiren sosyal hukukla alakalı devam ediyor. Ve sakın birbirinizle bağlağınızı koparmayın. Birbirinize sırt dönmeyin, birbirinizi haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Çünkü Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Muhakkak ki müminler ancak kardeşlerdir, öyleyse kardeşlerin arasını verin. アブドゥル a n ヴィン・ウォーマーの言 e は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、a l たは、あなたは、あ a l は、あなたは、あなたは、l なたは、あな a は、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、d なたは、あなたは、あな u は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた ا あなたは、あなたは、あなたは、あな a は、あなたは、あなたは、あなた t あな i d あなたは、あな a は、あ a たは、あなたは、 やらび、はんどんやらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら アミンラワーティー、ベネクトルコークラムダン、エミンコー。アラームファドニーミンベネデイ、ウォミン khalfi、ワンヤミニ、ワンシメリ、ウォミンフォフキ、ワンウォーズ、ビアゾメティケ ا オクトウェンノクタルミンタ。ヤラビ、サウンダン、ソロンダン、ウンダン、アル د ムダン、ウステムダン、アルカ ل ダン、ヘルトルギレビ ل ジェク、ペラ ب ム、モセ ا タカーシュ、ペネコリア ب ビ。 Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır kardeşlerim. Yedi gök semanın üstündeki Allah Hazri ve Arşunun üstünde Allah Azze ve Celle tarafından Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretilmiş bir duadır ezberleninmeye ve duanınla dua edilmeye hakedendir kardeşlerim. Allah hepimizi inşaallah bu tür duaları ezberleyip、e, dua eden Ve duası da makbul olan, makbul olan kullarından eylesin. Allahümme amin. amin. Et 726 Abbas İbni Abdülmuttalif、e, Peygamberimizin amcası şöyle anlatıyor. Bir gün peygamberin yanına geldim ve ey Allah'ın Resulü bana bir şey öğret ki onunla Allah'tan isteyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abbas, Allah'tan afiyet iste. Sonra biraz bekleyip tekrar geldim ve bana bir şey öğret ki onunla Allah'tan istekte bulunayım. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Ey Abbas, Ey Allah'ın Resulünün amcası, Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet iste. Evet, biraz önceki rivayette olduğu gibi. Allah'tan hem dünyada hem ahirette affet, afiyet isteyin. Çünkü bir kimseye bu verildiği zaman、e, muhakkak o kurtuluşa ermiştir. Evet, 727'yi de alalım inşallah. 727'yi de alalım inşallah. Enfden rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber'in yanında dedi ki: Allahım bana mal vermedin ki ondan zada kavereyim. Bana bir bela ver de onun eciği olsun. Bunun üzerine Peygamber ﷺ şöyle buyurdu: Subhanallah buna gücün yetmez. Allahım bize dünyada iyilik ver, akşere iyilik ver. Hebiri ve cehennem Allah bundan kolu deseydin ya. Okudum, ee, şey、orada bitiyor mu? Devamı yok değil mi? Devam edeyim ki efendim. Yok. O rivayet bitiyor, bitiyor mu orada? Bitiyor, bitiyor. Çünkü burada başka bir rivayette、e, Hümeyd'e diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bir adamın yanına gidiyor. Bir, bu adam hastalıktan dolayı neredeyse kuş yavrusu gibi olmuş diyor. Yani adam O kadar çok zayıflamış, o kadar çok kötülemiş ki kardeşlerim, hani bir adam daha gibidir sonra、e, aşırı şekilde zayıflar. Bu adam da, bu sahabede、e, bu şekilde zayıflıyor. Efendim? Onun sırayı et. Bunun açıklaması. Başka bir rivayet de böyle diyor. Sonra var mı aynı rivayet?、Evet, ne diyor? Onu da oku bakalım. Enes'ten revayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hastalıktan bir çare düşen bir adamın yanından vardı Tamam Sanki adamın tüyleri yolunmuş Bir kuş yavrusu gibiydi Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'a dua et ve ondan iste Adam şöyle demeye başladı Allah'ım ahirete vereceğin alabı dünyada bana hemen ver Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Subhanallah sen buna güç yetmezsin Yahut buna gücünüz yetmez Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru deseydi ya. Adam bu duayı etti ve Allah da ona şifa verdi. Evet kardeşlerim, duanın önemiyle alakalı hakikaten çok önemli bir rivayet. Hakikaten bizler dua etmesini bilen bir ümmet değiliz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere bu şuuru versin inşallah.、Amin. Ve burada sahabe bile böyle bir durumda nasıl dua etmesini gerektiğini bilmiyor. Ya da、e, Hüsnü Zan'la dünyadaki zühtüyle alakalı ya da azaptan korkmayla alakalı bu tür şekilde dua ediyor. Kardeşler ben yaklaşık 3 yıl önce bir、e, apandis ameliyatı geçirdim. O zaman benim oğlan Hüseyin、e, acile götürdük ben ameliyat olmadan önce. Sonra doktor e, onun e, apandis olma yapışı. Şeyinden korktu. Yani bir şüphesinden korktu. Ben hakikaten çok üzüldüm. Ve dedim ki Allah'ım ona gelecek. Bana gelsin. Diye dua ettim. Aradan、e, bir ay geçmedi. Ben apandis amaliyatı oldum. <gülüyor> yani ya dua etsene, etsene. <gülüyor> be adam. Allah'ım afiyet ver. Sağlık ver. Şiva. Yani bunu ya çok sevdiğim için. Bunun gibi işte dünya mal evlat fitnedir diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın Yani bunun gibi bu sahabe de böyle dua ediyor. Yani birinci rivayette Allah'ım yani malım yok ki sadaka vereyim. Ki sadaka her türlü belayı def eder. İnsanın günahını siler. En büyük, en güzel amellerden bir tanesidir. Adam diyor ki ya Rabbim malım yok. Sadaka vereyim. Öyleyse beni diyor belarlarla imtihan et. Ki ben onda ecir kazanayım sevap kazanayım sonra Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Subhanallah ya bu nasıl bir şey sen buna güç getiremezsin desene Allahumma atina fi dunyasi naufila akhiratasi naufiqin adabanlar Allah hem dünyada iyilik güzellik ver hem âhirette iyilik güzellik ve bizi cehennem azabından cehennem azabından koru、hmm. diye rivayet edecek Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve Dürük Allah Resulü'm Allah'a dua etti Allah sana şifa versin istediyor Allah'tan adam diyor ki Ya Rabbi ahirette azap edeceğin şeyi bana dünyada ver diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sûfhan Allah sen buna güç getiremezsin diyor. Sen desen ne diyor? Allahum ma'atina fit dünyahesana ve fit ahirete hesana tan waqina azab al nahr Allah'm bize hem dünyada iyilik ver hem dünya ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından Ee, koru. İşte kardeşlerim, hakikaten yani e, dünyadaki e, dua etmenin fazileti önemi, işte bu rivayette çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor kardeşlerim. Hakikaten dua etmesini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi istemesini, nasıl istenmesi gerektiğini bilmiyoruz kardeşlerim. İşte bilmediğimiz için de dua etmek için kabirlerin Putların, taşların yanına gidiyoruz kardeşlerim. Halbuki günahlarımızdan tövbe etsek, temiz bir dille, temiz bir kalple, temiz bir elle Allah Azze ve Celle'ye el açıp yalvarmak yeterlidir kardeşlerim. Duanın gerçekten bu kadar tesiri vardır kardeşlerim. Rivayete baktığımız zaman da kardeşlerim ee, hakikaten duanın adabının bilinmesiyle alakalı çok önemli bir rivayet. Sakın hiç kimse başına gelen bir musibetten dolayı ne yapmasın? Mesela ölmeyi temenni etmesin, istemesin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine adabıyla alakalı birçok şeyde bu önümüzdeki rivayetlerde yine hadisin getirdiği şeylerden bir tanesi de alimlerle beraber olmanın, ilim ehliyle beraber olmanın önemini, ehemmiyetini ortaya koyan rivayetlerden bir tanesi. İlim ehli olduğunuz olduğu zaman çevrenizde ne yapıyorsunuz? Adam sizi belki de büyük bir hataya düşmekten kurtarıyor kardeşler. Doğru mudur? Belki de adam helak olup gidecek. Ama bir çevresindeki bir ilim ehli ne yapıyor? Onu helaktan, o çukurdan, ateş çukurundan kurtarıyor. İlim ehliyle, alimlerle beraber olma. İşte bu kadar önemlidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bir kimse asla ve asla ne kendi nefsin'e karşı, ne ailesine, ne de malına karşı hiçbir zaman bela okumaması gerekir kardeşlerim. Şaka bile olsa, sinirle, öfkeyle bile olsa, yani ben inanın, memleketim Akşaray'da kendi kulaklarımla bir annenin Kendi çocuğuna başın işte arabanın tekerinin altında kalsın diyerek beddua ettiğini duydum. Allah korusun kardeşlerim. Belki de o anda sinir anıyla söyledi. Olabilir mümkündür ama kardeşlerim ne olursa olsun. Hayır dua edin. Öfkelenseniz de sinirlenseniz de en aşağı seviyede oğlum kızım Allah seni ıslah etsin deyin ya beddua etmeyin. Kabe'ye imam. Her türlü ne olursa olsun en azından Allah ıslah etsin. Çünkü ıslah olsa da sizi bulacak,、e, şerde olsa, hayırda olsa sizi bulacak, şerde olsa sizi bulacak kardeşlerim. Bilemezsiniz. Belki de Allah Azze ve Celle'nin duaları kabul edildiği bir ana gelirsiniz veya çok üçten dua edersiniz. Allah dualınızı kabul eder de kaldıramazsınız kardeşlerim. Allah'tan affe afiyet dileyin. Allah bize hem dünyada iyilik versin, hem ahirette iyilik versin ve bizi cehennem azabından koru. Bu duaları hepimiz öğrenelim kardeşlerim. Basit şeyler değildir, bunlar vahidir. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği dualardır. İhlasla bir araya geldiği zaman Allah'ın izniyle kabul edilen dualardır. Allah hepimize hayır versin, affetsin. Afiyet versin, mafkereylesin, malımızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda, kendi nefsimizde bereket versin. Bizi her türlü tehlikeden, her türlü şerden muhafaza ilesin. Allahım, <gülüyor> bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi siddıklarla, doğru sözlü sözlü insanlarla birlikte kıl. Allahım, bizi ve neslimizi 「なまざかのなるだん」「はっきりかのなるだん」「びざかとばらんなるだん」「いら」「あら」「あめん」「そ بحانك」「あら」「わ」「び حمدك」「あしは」「あら」「いら」「いら」「あんた」「あしたが」「そ بحانك」「あしたが」「そ بحانك」「あしたが」